onu yapınız, dedi. Bunun üzerine eşap Allah'ın Resulü, biz, bize yükleyeceğin vazifeyi eda edeceğiz, bizi dilediğin yere gönder, dediler. Hazreti Peygamber de Abdullah bin Huzafe'yi Kisra'ya, Seli bin Amri Yemen hakimi Hevze bin Ali'ye, Ala bin Hadrami'yi Hecer hakimi olan El Münzir bin Sava'ya, Ambin el-As'u Umman meliki olan Cülendin'in iki oğlu Ceyfer ile Abbade, Dihye kelbiyi Kaysere, Şira bin Vehbe el-Esedi'yi El Münzir bin el-Haris bin Ebi Şim el-Gassanî'ye, Ambin bin tül-Damri'yi de Necâşî'ye gönderdi. Hepsi de Hazreti Peygamber'in vefatından önce döndüler. Ancak Ala bin El Hedri'mi müstesnadır. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde o hala Bahreyn'de bulunuyordu.